İki cihan güneşi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten 53 sene önce Rebiülevvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'nin Haşimoğulları mahallesinde Safa Tepesi yakınında bir evde doğdu. Bugün miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihine rastlamakta. O gün henüz güneş doğmadan alem nurla doldu. Adem Aleyhisselam'dan beri baba'dan evlada intikal ede gelen nur asıl sahibine ulaştı. Emanet yerine geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum anını Hazreti Amine şöyle anlatırdı. Doğum anı geldiğinde heybetli bir ses işittim. Ürpermeye başladım. Sonra beyaz bir kuş gördüm. Gelip kanadıyla beni sıvazladı. O andan sonra bendeki korku ve ürpertiden hiçbir eser kalmadı. O an yanımda süt gibi beyaz bir kase şerbet gördüm. O şerbeti bana verdiler. O anda çok susamıştım. Verilen şerbeti doya doya içtim. Baldan tatlı ve soğuktu. İçer içmez susuzluğum gitti. Sonra büyük bir nur gördüm. Evim o kadar nurlandı ki, o nurdan başka bir şey görmüyordum. O sırada çok hatun gördüm. Boyları uzun, yüzleri güneş gibi parlıyordu. Etrafımı sarıp bana hizmet eden bu hatunlar, Abdümenaf kabilesinin kızlarına benziyorlardı. Yine o sırada beyaz, uzun ve gökten yere uzanmış, İpek ve çok güzel bir kumaş gördüm. Dediler ki, Onu insanların gözünden örtün. O anda bir grup kuş geldi. Ağızları zümrütten, Kanatları yakuttandı. Gümüş ibrikler tutarak, Havada öyle duruyorlardı. Ben de korktum. Terlemeye başladım. Ter damlalarından mis kokusu yayılıyordu. O haldeyken gözümden perdeyi kaldırdılar. Doğudan batıya kadar bütün yeryüzünü işte o an gördüm. Üç bayrak dikildi. Biri doğu tarafına, biri batı tarafına, biri de Kabe'nin Kabe'nin üstüne. Etrafımda çok sayıda melekler toplandı. O doğar doğmaz, mübarek başını secdeye koydu ve şehadet parmağını kaldırdı. O anda gökten bir parça beyaz bulut indi. Üzerini kapladı. O an bir ses işittim. Onu maripten meşrika kadar her yerde gezdirin. Ta ki cümle Alem onu ismiyle, cismiyle ve sıfatıyla görsünler diyordu. Sonra o bulut gözden kayboldu. Ve sonra onu beyaz yünlü kumaş içinde sarılı gördüm. Yine o sırada yüzleri güneş gibi parlayan üç kişiyi gördüm. Birinin elinde gümüşten bir ibrik, birinin elinde zümrütten bir Birinin elinde de bir ipek vardı. İbrikten sanki misk damlıyordu. Oğlumu o leğenin içine koydular. Mübarek başını ve ayağını yıkadılar ve ipeğe sardılar. Sonra mübarek başına güzel kokular sürüp, gözlerine sürme çektiler ve gözden kayboldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu sırada Hazreti Amine'nin yanında Abdurrahman bin Aff'ın annesi Şifa Hatun Osman bin Ebu'l As'ın annesi Fatıma Hatun ve Efendimiz aleyhisselamın halası Safiye Hatun da bulunuyordu. Onlar da gördükleri nuru ve diğer hadiseleri haber verdiler. Örneğin Şifa hatun şöyle anlatıyordu. Ben o gece Amine'nin yanındaydım. Efendimiz aleyhissalatu vesselam doğar doğmaz dua ve niyaz ettiğini işittim. Gaib'den yerhamuke rabbuke diye söylendi. Sonra bir nur çıkıp o kadar ışık verdi ki doğudan batıya kadar her yer bir anda göründü. ''Ne zaman ki ona peygamberlik verildi, hiç tereddüt etmeden ilk iman edenlerden biri de ben oldum. Çünkü o daha doğduğu anda bile olağanüstü olaylara şahit olmuştum.'' diyor. Safiye Hatun da şöyle anlatıyor. Efendimiz doğduğu sırada her tarafı bir nur kapladı. Hepimiz şaşırıp kalmıştık. Doğar doğmaz secde etti. Mübarek başını kaldırıp herkesin anlayabileceği bir dille La ilahe illallah inni rasulullah dedi. Onu yıkamak istediğimde zaten biz onu yıkanmış olarak bulduk. Sünnet olmuş ve göbeği de kesilmişti. Onu kundağa sarmak istediğimde Sırtında bir mühür gördüm. Mühürün üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyordu. Doğar doğmaz secde ettiği sırada hafif bir şeyler söylüyordu sesiyle. Biraz daha yaklaştım. Ümmeti, ümmeti dediğini duydum. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğunu, dedesi Abdülmuttalib'e, Kâbe'de Allah'a yalvarıp dua etmekteyken müjdelediler. Abdülmuttalib, bu müjdeyi alınca çok sevinip onu görmeye gitti. Bu oğlumun şanı, şerefi çok yüce olacaktır dedi. Sonra da onun doğumunu kutlamak için, doğumun yedinci gününde, Mekke halkına üç gün ziyafet verdi. Ayrıca şehrin her mahallesinde develer keserek, insan ve hayvanların istifade etmesi için bıraktı. Ziyafet sırasında çocuğa hangi ismi koydun diyenlere, Muhammed ismini verdim dedi. Neden atalarından birinin ismini vermedin diyenlere, şöyle dedi, Allah'ın ve insanların onu medh etmelerini, Övmelerini istediğim için verdim. Biricik annesi de ona Ahmet ismini koydu. Bu doğum gerçekleştikten sonra da birçok hadise meydana geldi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dünyaya geldiği gece bir yıldız doğdu. Bunu gören Yahudi bilginleri, Kainatın son nebisenin doğduğunu anladılar. Eshabı ı kiramdan olan Hassan bin Sabit anlatıyor. Ben sekiz yaşındaydım. Bir sabah vakti Yahudinin biri, ''Hey Yahudiler!'' diye çığlık atıp koşuyordu. Yahudiler, ''Ne var? Delirdin mi? Ne yırtınıyorsun?'' diyerek yanına toplanınca dedi ki, ''Haberiniz olsun, haberiniz!'' Ahmed'in yıldızı bu gece doğdu. Ahmet bu gece dünyaya geldi. Yine doğduğu gece Kabe'deki putlar yüzüstü yere yıkıldı. Urve Tubne Zubeyir şöyle rivayet ediyor: Kureyş'ten bir cemaatin bir putu vardı. Yılda bir defa onu Tavaf ederler, karşısında develer kesip şarap içerlerdi. Yine öyle bir günde putun yanına vardıklarında onu yüzüstü yere yıkılmış buldular. Kaldırdılar, yine kapandı. Kaldırdılar yine kapandı. Böyle üç defa tekrarlandı. Senelerdir ayakta duran put artık ayakta duramıyordu. Bunun üzerine etrafına iyice destek verip, diktikleri sırada şöyle bir ses işitildi. Bir kimse doğduğu yeryüzünde her yer harekete geldi. Ne kadar put varsa hepsi yıkıldı. Kralların korkudan kalpleri titredi. Birbirlerine baktılar. Sesin nereden geldiğini anlayamadılar. Ama aslında anlaşılacak çok şey vardı. Ve ne mucizeler yaşandı. Medayin şehrindeki İran Kisra'sının sarayının on dört burcu yıkıldı. O gece gürültüyle ve dehşetle uyanan Kisra ve halkı yine kendilerinden bazı ileri gelenlerin gördükleri korkunç rüyaları tabir ettiklerinde bunun büyük bir şeye alamet olduğunun farkına vardılar. Yine o gece Mecusilerin, ateşe tapanların, bin yıldır yanmakta olan kocaman ateş yığınları etrafında tapındığı o yerlerin ateşi birden söndü. Ateşin söndüğü tarihi not ettiler ki Sıra'nın sarayından burçların yıkıldığı gece olmuştu bütün bu olanlar. Ve sonra anladılar ki hep o geceydi. O gece sadece bunlar olmadı. Şam tarafında bin yıldan beri gürül gürül suyu akmayan ve kurumuş halde olan Sema ve Nehri'nin vadisi o gece neredeyse sel oldu, taşarak akmaya başladı. Yine o zamanki insanların mukaddes saydıkları çok önem verdikleri sağ ve gölüde bir anda suyu çekildi, kurudu gitti. Yine o gece Artık şeytan, Kureyş kâhinlerine vuku bulacak hadiselerden haber veremez oldu. Kehanet sona erdi. Bu ve buna benzer olaylar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece ve daha sonra o zamana kadar görülmemiş bu hadiselerden başka daha neler vardı Allahu Teala bilir. Bunların hepsi son peygamber, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dünyayı teşrif ettiğine işaret olmuştu. O sene 571'de 5-10 gün içerisinde herkes dünyada harikulade bir şeyin olduğunu anlamıştı. Bunu anlamak güç değildi. Yıllar yılları kovaladı. Yıllar geçtikten sonra, milyonlarca insan, sonra milyarlarca insan, kendisinin ümmeti olma şerefine nail olacaktı. Ama henüz kimse bir şeylerden haberdar değildi. Sevgili Peygamberimiz doğduktan sonra, dokuz gün kadar, annesi Amine Hatun tarafından emzirildi. Sonra... Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe Hatun onu günlerce emzirdi. O zaman Mekke halkının çocuklarını bir süt annesine vermeleri adetti. Çünkü Mekke'nin havası çok sıcaktı. Çocukları havası iyi olan, suyu tatlı olan, civar yerlerdeki yaylalara gönderirler. Çocuklar bir müddet oralarda verildikleri süt annelerinin yanında kalırlardı. Bu sebeple her yıl Mekke'ye birçok süt annesi gelir, birer çocuk alıp giderlerdi. Belli bir ücret karşılığı. Çocukları büyütüp teslim edince de ücretler kat kat alınırdı ya da hediyeler verilirdi. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın doğduğu senede yaylalarda yaşayan Beni Sa'd kabilesinden birçok süt anne geldi. Hepsi emzirmek üzere birer çocuk aldı. Beni Saat kabilesi Mekke civarındaki kabileler arasında tanınıyordu. Şerefte, cömertlikte, tevazuda ve Arapçayı düzgün konuşmada çok meşhurlardı. Kureş kabilesinin ileri gelenleri çocuklarını daha çok bu kabileye vermek istiyorlardı. O sene Beni Saat kabilesinin yurdunda öyle şiddetli bir kuraklık oldu ki, ücretle çocuk emzirip sıkıntılarını gidermek üzere, her senekinden daha çok süt annesi gelmişti Mekke'ye. Bilhassa zengin ailelerin çocuklarını alıyorlardı. Gelen kadınların her biri çocuklara aldılar. Efendimiz aleyhisselam yetimdi. Bu sebeple fazla ücret alamayız düşüncesiyle, ona talip olan çıkmamıştı. Gelen kadınlar içinde iffeti, temizliği, hayası ve yüksek ahlakıyla tanınan Halime Hatun da bulunuyordu. Binek hayvanları zayıf olduğu için Mekke'ye ötekilerden sonra gelebilmişti. Kocasıyla Mekke'de dolaşarak zengin ailelerin çocuklarının alınmış olduğunu görmüşler. Eli boş dönmemek için bir çocuk aramaya başlamışlardı. Nihayet, Görünüşüyle hürmet celbeden, Siması çok sevimli bir zatla karşılaştılar. Bu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın dedesi, Abdülmuttalip'ti. Onunla torununu almak üzere anlaştılar. Abdülmuttalip, Halime Hatun'u Amin'in evine götürdü. Gelin, bundan sonrasını, Halime Hatun'dan dinleyelim. Çocuğun başucuna vardığımda onu yünden beyaz bir kundağa sarılı, yeşil ipekten bir örtünün üstünde mışıl mışıl uyur gördüm. Etrafa mis kokusu yayılıyordu. Hayret içinde kalıp bir anda ona öylesine ısındım ki uyandırmaya kıyamadım. Elimi göğsüne koyduğumda uyandı ve bana bakıp öyle bir tebessüm etti ki, o an kendimden geçtim. Annesi, böylesine güzel ve mübarek çocuğu bana vermez korkusuyla derhal yüzünü örtüp kucağıma aldım. Sağ mememi verdim, emmeye başladı. Dinlenip sol mememi verdim, emmedi. Abdülmuttalip sonra bana dedi ki, sana müjdeler olsun ki, hanımlar içinde senin gibi nimete kavuşan olmadı. Amine Hatun da bana çocuğunu verdikten sonra şöyle dedi. Ey Halime! Üç gün evvel bir nida işittim ki, senin oğluna süt verecek kadın, Beni Saat kabilesinden Ebu Züveyb soyundandır, diyordu. Ben de dedim ki, ben Beni Sa'd kabilesindenim ve babamın künyesi, Ebu Züveyb'dir. Halime Hatun yine şöyle anlatır. Amine Hatun bana daha nice vakaları anlattı ve vasiyette bulundu. Ben de Mekke'ye gelmeden önce bir rüya görmüştüm. Rüyamda bana, ey Halime, Mekke'ye var. Orada çok faydalanırsın. Sana bir nur arkadaş olur. Bu rüyayı kimseye anlatma gizle denildi. Mekke'ye gelirken de sağımdan solumdan sesler duyardım ve bana gayipten sana müjdeler olsun ey Halime, o parlak nuru emzirmek sana nasip olacak diye seslenilirdi. Halime Hatun şahit olduğu daha nice hadiseleri tek tek anlattı. Şöyle dedi, onu alıp, Amine Hatun'un evinden ayrıldım. Kocamın yanına gelince, kocam onun yüzüne bakıp kendinden geçti. ''Ey Halime, bugüne kadar böyle güzel bir yüz görmedim.'' dedi. Onu yanımıza alır almaz, kavuştuğumuz bereketleri görünce de, ''Ey Halime, bilmiş ol ki sen çok mübarek bir çocuk almışsın.'' dedi. Ben de ''Vallahi, ben de zaten böyle dilerdim.'' dedim. İşte böyle. Halime Hatun, kocasıyla birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aldı ve Mekke'den ayrıldı. Ve o andan itibaren bir bereket ihsan olundu ki, çelimsiz ve hızlı gidemeyen merkepleri öyle hızlı gidiyor ki, neredeyse koşuyor. Beraber geldikleri kafile, aslında onlardan önce yola çıkmışlar, uzaklaşmışlardı ama onlara yetişip geçti bile. Beni saat yurduna vardıktan sonra görülmemiş bir bolluğa, berekete kavuştular. Sütü az olan hayvanları bol bol süt veriyordu. Bunu gören komşuları hayret ediyor, bunun emzirmek için aldıkları çocuk sebebiyle olduğunu açıkça anlıyorlardı. Kuraklık sebebiyle çok sıkıntıya düştüklerinde Yağmur duasına gidiliyordu. Yine bir gün gittiler. Ama yağmur yağmıyordu. Bir sonraki gidişlerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dağıdılar. Ve bolca yağmur geldi. Efendimiz aleyhisselam Halime hatunun sağ memesini emer, solu emmezdi. Onu da süt kardeşine bırakırdı. Harikulade durumlar yaşanmaya devam etti. İki aylıkken emekledi, üç aylık olunca ayakta durmaya çalıştı, dört aylıkken duvara tutunarak yürüyebiliyordu. Artık altı aylık olmadan evvel, bir çocuğun yürüyebildiği gibi yürümeye başlamıştı. Yedi aylıkken her tarafa gider oldu. Sekiz aylıkken anlaşılacak şekilde, dokuz aylıkken, gayet açık konuşmaya başladı. 11 aylıkken ilk okunu attı. Halime Hatun şöyle anlatıyor. İlk konuşmaya başladığında La ilahe illallahü ve allahu ekber velhamdülillahi rabbil alemin dedi. O günden sonra Bismillah demeden hiçbir şeye elini uzatmazdı. Sol eliyle Bebekliğinden beri bir şey yemedi. Yürümeye başladığında çocukların oynadıkları yerden uzak dururdu ve onlara biz bunun için yaratılmadık derdi. Her gün onu güneş ışığı gibi bir nur kaplar ve yine açılırdı. İki yaşına girdiğinde gelişmiş, gösterişli bir çocuk olmuştu üzerinde beyaz bir bulut vardı. Daima onunla birlikte hareket eder, o nereye giderse bulut da gider, onu gölgelerdi. Süt kardeşi Abdullah'la evlerinin yakınında bulunan kuzuların arasına gitmişlerdi. Süt kardeşi koşarak eve geldi. Beyaz elbiseli iki kişi, kureşli kardeşimi yere yatırdılar. Karnını yardılar, ellerini karnlarına soktular dedi. Halime Hatun'la kocası Haris, süratle koşup yanına geldiler. Baktılar ki rengi değişmiş, semaya bakıyor ve tebessüm ediyor. ''Sana ne oldu yavrum?'' diye sorduklarında şöyle anlattı. Yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi kar dolu bir tas vardı. Beni tutup göğsümü yardılar. Kalbimi de çıkarıp yardılar. Ondan siyah bir kan pıhtısı çıkardılar. Göğsümü ve kalbimi o karla temizlediler ve kapatıp kayboldular dedi. Değerli dinleyenlerim bu hadiseye şakk-ı sadr göğsünün yarılması hadisesi denir. Bu mevzu İnşirah suresinin ilk ayetinde bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildikten sonra Eshab-ı Kiram'dan bazıları bize kendinizden bahseder misiniz deyince az önce sizlerle paylaştığım bu kıssayı da nakletmişti. Şöyle buyurdular. Ben ceddim İbrahim'in duasıyım. Kardeşim İsa'nın müjdesiyim. anneminse ise rüyasıyım. O bana hamileyken, Şam saraylarını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştü. Ben, Saad bin Bekir oğulları yanında emzirilip büyütüldüm. Bir gün süt kardeşimle birlikte evimizin arkasında kuzuları otlatıyorduk. O sırada yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi karla dolu bir altın tas vardı. Beni tuttular, göğsümü yardılar, kalbimi de çıkarıp yardılar. Ondan siyah bir kan parçası çıkarıp bir yana attılar. Göğsümü ve kalbimi işte o karla temizlediler buyurdu. Dört yaşındaydı. Halime Hatun onu Mekke'ye götürüp annesine verdi. Dedesi Abdülmuttalip, Halime Hatun'a çok büyük hediyeler verip ihsanda bulundu. Halime Hatun onu Mekke'ye bırakınca, ''Sanki canım ve gönlüm de onunla birlikte kaldı.'' demiştir. İki sene çabucak geçti. Artık altı yaşındalar. Annesi Ümmü Eymen adındaki hizmetçiyle birlikte, akrabalarını ve babası Abdullah'ın mezarına ziyaret için, Medine'ye gittiler. Medine'de bir ay kaldılar. Bu sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Beni Necar Kuyusu denilen havuzda yüzmeyi öğrendi. Sırtındaki nübüvvet mührünü ve diğer bazı alametleri gören Yahudi alimlerden bir kısmı, işte şu çocuk ahir zaman peygamberi olacak demişlerdi. Onların bu sözlerini duyan Ümmü Eymen, Durumu Amine'ye haber verince, Amine Hatun ona bir zarar gelmesinden korktu, Mekke'ye dönmek üzere yola çıktı. Lakin Ebba denilen yere geldiklerinde rahatsızlandı. Hastalığı o kadar arttı ki artık kendinden geçiyordu. Başında biricik oğlu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Onun dünyalara feda olan, O güzel gözleri, Karşısında annesi şu beyitleri okuyordu. Eskir yeni olan, Ölür yaşayan, Tükenir çok olan, Var mı genç kalan? Ben de öleceğim biliyorum, Lakin tek farkım şudur, Seni ben doğurdum, Şerefim budur. Geride bıraktım hayırlı bir evlat. Gözümü kapadım, içim rahat. Benim namım kalır daim dillerde. Senin sevgin yaşar hep gönüllerde. Daha sonra vefat etti. Vefat ettiği yere defnedildi. Ümmü Eymen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye getirdi, dedesi Abdülmuttalib'in yanına bıraktı. Artık babasından sonra anneciği de yoktu. İki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası ve annesi İbrahim aleyhisselamın dinindeydi yani mümindiler. İslam alimleri, onların İbrahim aleyhisselamın dininde olduklarını ve Efendimiz peygamber olduktan sonra da onun ümmetinden olmaları için diriltilip, kelime-i şehadeti işittiklerini ve söylediklerini, böylece onun ümmetinden olduklarını da bildirmişlerdir. Sekiz yaşına kadar dedesinin yanında büyüdü. Abdülmuttalip, Mekke'de sevilen ve çeşitli işleri idare eden bir zattı. Heybetli, sabırlı, ahlaka dürüst, mert ve cömertti. Fakirleri doyurur, hatta aç, susuz kalan hayvanlara bile su ve yiyecek verirdi. Allahu u Teala'ya ahirete inanan, kötülüklerden sakınan ve o zamanki cahiliye devrinin şirkin adetlerinden uzak duran bir zattı. Mekke'de zulme haksızlığa engel olur, oraya gelen misafirleri çok iyi ağırlardı. Ramazan ayında Hira Dağı'na inzivaya çekilmeyi de adet edinmişti. Çocukları seven ve şefkat sahibi olan Abdülmuttalip, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bağrına bastı, gece gündüz hiç yanından ayırmadı. Kabe'nin gölgesinde kendisine mahsus olan minberinde, onunla beraber oturur. Mani olmak isteyenlere, ''Bırakın oğlumu, onun şanı yücedir.'' derdi. Dadısı Ümmü Eymen'e, ona çok iyi bakmasını önemle tembih eder. ''Oğluma iyi bak, ehli kitap benim oğlum hakkında bu ümmetin peygamberi olacak.'' diyorlar derdi. Ümmü Eymen validemiz diyor ki, ''Onun çocukluğunda, Açlıktan ve susuzluktan şikayet ettiğini hiç görmedim. Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi. Kendisine yemek yedirmek istediğimizde istemem, tokum derdi. Abdülmuttalip uyurken ve odasında yalnızken ondan başkasının yanına girmesine müsaade etmezdi. Onu daima öper, okşar, sözlerinden ve hareketlerinden son derece hoşlanırdı. Sofrada onu yanına alır, dizine oturtturur, yemeğin en iyisini ve en lezzetlisini ona yedirir ve o gelmeden sofraya oturmazdı. Onun hakkında nice rüyalar görüp birçok hadise şahit oldu. Bir defasında Mekke'de kuraklık ve kıtlık hüküm sürüyordu. Abdülmuttalip gördüğü bir rüya üzerine Efendimizin elinden tutup Ebu Kubeys dağına çıktı. Orada dedi ki, Allah'ım bu çocuğun hakkı için bizi bereketli bir yağmurla sevindir. Duası kabul olundu ve bol yağmur yağdı. Hatta o zamanki şairler sizinle paylaştığım bu hadiseyi şiirler yazarak dile getirmişler. Yine Talip bir gün Kabe'nin yanında oturuyordu. Necranlı bir rahip yanına geldi onunla konuşmaya başladı. Bir ara biz İsmail oğullarından en son gelecek olan peygamberin sıfatlarını kitaplarda bulduk. Burası yani Mekke onun doğum yeri. Sıfatları şöyle sırtında şöyle bir iz var yüzü böyledir diye tek tek anlatmaya başladı. O sırada peygamberimiz geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Necranlı rahip onu dikkatle süzmeye, izlemeye başladı. Sonra da yaklaşıp gözlerine, sırtına, ayaklarına heyecanla baktı ve ''İşte, işte o budur, bu çocuk senin neslinden mi?'' dedi. Abdülmuttalip, ''Oğlumdur.'' deyince, Necranlı Rahip, ''Ama kitaplarda okuduğumuza göre, onun babasının sağ olmaması lazım.'' dedi. Abdülmuttalip, ''Evet, o oğlumun oğludur. Babası daha o doğmadan annesi hamileyken ölmüştü deyince rahip işte şimdi doğru söyledin dedi ve gitti. Bunun üzerine Abdülmuttalip oğullarına tembih etti. Aman dikkat edin kardeşinizin oğlu hakkında söylenen her şeyi duydunuz onu bundan sonra çok iyi koruyun dedi. Her fani gibi o da ölecekti. Abdülmuttalib'in vefatı yaklaşınca oğullarını toplayıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yavrum bu amcalarından hangisinin yanında kalmak istersin diye sordu. resul Ekrem Efendimiz koşup amcası Ebu Talib'in kucağına oturdu. Onun yanında kalmak istediğini söyledi. O da Ebu Talib'e bıraktı. Ona iyi bakmasını önemli vasiyet etti ve bir süre sonra da vefat etti. Böylelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşından sonra amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı ve onun himayesinde büyüdü. O zaman Mekke'de Ebu Talib de babası Abdülmuttalip gibi Kureyş'in ileri gelenlerinden sevilen, saygı gösterilen ve sözü dinlenilen bir zattı. O da Efendimiz'e büyük bir sevgi ve şefkat gösterdi. Onu kendi çocuklarından çok sever, yanını almadan uyuyamaz, bir yere gitmez ve sen çok hayırlısın, çok mübareksin derdi. O elini uzatmadan yemeye başlamaz, önce onun başlamasını isterdi. Sabahları uyandığında güzel yüzünden nur saçıldığını, güzel saçlarının taranmış olduğunu görürdü. Ebu Talib'in fazla bir malı yoktu ve ailesi kalabalıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i himayesini aldıktan sonra öyle bir bolluk ve bereket oldu ki. Hatta Mekke'de vuku bulan kuraklık sebebiyle halk çok sıkıntı yaşamaya başladı. Lakin Ebu Talib onu Kabe'nin yanına götürttü, dua etti. Onun bereketiyle yağmurlar yağdı, Kuraklıktan da kıtlıktan da kurtuldular. Ebu Talib bir defasında Şam'a ticaret için giderken Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı da aldı. Dokuz veya on bir yaşlarındaydı. Ticaret kervanı uzun bir yolculuktan sonra bu sırada Hristiyanlara mahsus bir manastırın yanında konakladı. İşte bu manastırda Bahira adında bir rahip vardı önceden Yahudi alimlerinden birisiyken, sonradan Hristiyan olmuş olan bu bilgili rahibin yanına, elden geçerek saklanan bir kitap vardı. Bunu herkes biliyordu. Hatta bu çalınmak istenmişti. Ama büyük bir önemle Bahira bunu saklıyordu. Birçok şeyi o kitaptan bakması için ona soruyorlardı. Kureyş kervanı daha önceki yıllarda buradan defalarca gelip geçmesine rağmen, hiç ilgilenmeyen ve her sabah manastırın damına çıkıp kafilelerin geldiği yöne bakarak, merakla bir şey bekleyen rahip Bahira'ya bu defa bir hal oldu. Heyecanla ikilip yerinden fırlamıştı. Çünkü o, kureş kervanı uzaktan göründüğü sırada, kervanın üstünde beyaz bir bulutun da onlarla birlikte akıp geldiğini, ve onların yanına oturduğu ağacın üstünde durduğunu görmüştü. Bu bulut, Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın güneşten korunması için gönderilen buluttu. Kervan konunca, Efendimizin altına oturduğu ağacın dallarının üzerine doğru eğildiğini görerek iyice heyecanlandı rahip. Hemen bir sofra hazırlattı, aceleyle bir davetçi gönderdi Kureyş kervanında bulunanların hepsini yemeğe davet etti. Aralarında en küçüğü olduğu için Efendimiz Aleyhisselam'ı mallarının yanında gözcü olarak bıraktılar ve rahip Bahira'nın yanına gittiler. Ona defalarca buradan gidip geçtikleri halde hiç yemek ısmarlamadığını, hal hatır sormadığını, bunun sebebinin ne olduğunu sordular. Bahira, Gelenlere dikkatle baktı. Ey Kureyş topluluğu, içinizden yemeğe gelmeyen var mı aranızda? Evet, bir kişi var dediler. Rahip Bahira ısrarla onun da çağrılmasını isteyince gidip çağırdılar. Gelir gelmez, dikkatle ona bakmaya, incelemeye başladı Bahira. Yemekten sonra hallerine, işlerine dair birçok soru sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevap verdi. Bahira, gördüğü alametlerin ve aldığı cevapların hepsinin, ahir zamanda gelecek peygamberin sıfatları hakkında bildikleriyle birebir uyum içinde olduğunu anladı. Sonra sırtını açıp nübüvvet mührüne baktı. Ebu Talib'e, bu çocuk senin neslinden mi dedi. Evet oğlum deyince, kitaplarda bu çocuğun babasının sağ olmayacağı yazılı. O senin oğlun değil dedi. Bu sefer Ebu Talip, o benim kardeşimin oğlu dedi. Babası ne oldu deyince, onun doğumuna yakın öldüğü cevabını alan Bahira, doğru söyledin. Annesi ne oldu dedi. Ebu Talip, o da öldü deyince, yine doğru söyledin dedi. Sonra da ısrarla şöyle dedi. Bak, kardeşinin oğlunu hemen memleketine geri götür. Onu hasetçi Yahudilerden koru. ''Vallahi Yahudiler bu çocuğu görüp benim fark ettiklerimi fark ederlerse ona bir zarar verebilirler. Çünkü kardeşinin oğlunda büyük bir hal ve şan var. Bu peygamberlerin sonuncusu olacak. Getireceği din bütün yeryüzüne yayılsa gerekir. Sakın bu çocuğu Şam'a götürme. Mübarek bedenine bir zarar vermesinler. Bunun hakkında birçok ahd ve misak var. Dikkat et.'' dedi. Ebu Talip, misak nedir diye sorunca Bahira, Allahu Teala bütün peygamberlerden ve en sonda İsa Aleyhisselam'dan ümmetlerine ahir zaman peygamberlerinin geleceğini bildirmeleri üzerine söz aldı dedi. Ebu Talip, Bahira'nın bu sözleri üzerine Şam'a gitmekten vazgeçti ve mallarını bu sırada satıp Mekke'ye döndü. Ebu Talip Bahira'dan işittikleri şeylerden sonra daha çok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korumaya çalıştı. Her haliyle faziletler ve güzellikler sahibi müstesna bir insan olarak büyüyen Efendimiz 17 yaşına kadar ulaştığı sırada Yemen'e ticaret için giden amcası Zübeyir ticaretinin bereketli olması için onu da aldı. Bu seferde de nice harikulade olağanüstü haller görüldü. Mekke'ye döndüklerinde onun bu halleri anlatıldı ve Kureyş kabilesi arasında bunun şanı pek yüce olacak diye söylenmeye başladılar. Daha gençken Mekke halkı arasında diğerlerinden çok farklı biliniyordu. Görülmemiş bir ahlakı vardı. Çok sakin, yumuşak ve yalan söylemeyen biriydi. Herkes ona hayrandı. Mekke halkı onda gördükleri şaşılacak derecedeki doğrulu sözlülük ve güvenirlilikten dolayı ona el-emin lakabı taktı. Yani her zaman kendisine güvenilen kişi. Daha genç yaşlarında bu isimle meşhur olmuştu. O zamanlar bildiğiniz gibi cahiliyet devriydi. Puta tapılıyordu, içki, kumar, zina, faiz gibi birçok iş yaygındı. Lakin gençken dahi, o topluluğun bozuk hallerinden son derece nefret eder, her kötülüklerinden daima uzak dururdu. Bütün Mekke halkı, onun bu halini bilir ve hayret ederlerdi. Çocukluğunda ve gençliğinde, kendine ait koyunları güder, geçimini böyle sağlardı. Bir taraftan da çok bozulmuş olan cemiyetten bu münasebette uzak dururdu. Bir defasında esabı Kiram'a, ''Koyun gütmeyen hiçbir peygamber yoktur.'' buyurmuştur. ''Ya Resulallah, siz de güttünüz mü?'' denilince, ''Evet, ben de güttüm.'' buyurmuştur. 20 yaşlarında bulunduğu sıralarda, Mekke'de asayiş tamamen bozulmuş, zulüm son derece yaygınlaşıp, mal, can ve namus emniyeti kalmamıştı. Mekke'nin yerli halkından fakir olanların yanında ticaret için, ve Kabe ziyaret maksadıyla gelen yabancılarda hep haksızlığa ve zulme uğruyorlar, haklarını almak için müracaat edecekleri bir merci bulamıyorlardı. Bu sırada, ticaret maksadıyla Mekke'ye gelen Yemenli bir tüccarın malları, As bin Vail adında bir Mekkili tarafından zorla elinden alınıp gasp edilmişti. Bu hadisi üzerine Yemenli, Ebu Kubeys dağına çıkıp feryat ederek, Hakkın'ın alınması için kabilelerden yardım istedi. Artık zulmün had safhaya ulaştığını dile getiren bu tip hadiseler üzerine, Haşim ve Zühre oğulları ve diğer kabilelerin ileri gelenleri toplandılar. Yerli yabancı hiç kimseye zulüm ve haksızlık yapılmamasına, zulme mani olmaya ve haksızlığa kim uğrarsa uğrasın, onların haklarını almaya karar verdiler. İşte bu maksatla, bir cemiyet kurdular. Hılful Fudul Fadılların yemini manasındaydı. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz genç yaşta katıldığı ve kuruluşunda çok tesirli olduğu bu cemiyete Fadıl adındaki iki kişiyle Fuday adında biri tarafından kurulduğu için Hılful Fudul demiştik. O cemaate, cemiyete o da mensup oldu. Böylelikle bu cemiyet zulmü önleyip Mekke'de bozulan asayişi yeniden kurdu. Tesiri uzun müddet devam etti. 20'li yaşlarında bu kadar bilinen, dürüstlüğüyle, sevgisiyle, saygısıyla, cömertliğiyle bilinen ve sorunları çözme kabiliyeti olan biri olarak bilindi. Mekkeliler, Öteden beri ticaretle uğraşarak geçimlerini sağlıyorlardı. Ebu Talip de ticaretle uğraşıyordu. 25 yaşında bulunduğu sıralarda, Mekke'de geçim sıkıntısının iyice artması üzerine, Mekkeliler Şam'a gitmek üzere büyük bir ticaret kervanı hazırladılar. Ebu Talip de yeğeni, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bu kervana katılmasını tavsiye etti. Bu tavsiye üzerine, Mekke'de üstün ahlakı ve meziyetleriyle tanınan Tahire diye bilinen yani çok temiz diye lakabı olan Hazreti Hatice radıyallahu anha annemizin mallarını götürüp satmak üzere bu ticaret kafilesine katıldı. Bu işe büyük bir memnuniyet gösteren Hazreti Hatice annemizin kölesi Meysere'yi de onun yanına yardımcı olarak vermişti. Bu yolculukları sırasında bir bulut devamlı üzerinde dolaşarak Efendimiz'i görgeledi. Kuş şekline giren iki melek sefer bitinceye kadar onunla birlikte hareket etti. Yolda yürüyemeyecek derecede yorulup kervandan geri kalan iki devede Efendimiz Aleyhisselam'ın ayaklarını eliyle sıvamasından sonra birdenbire iyileşti ve yoluna devam etti. Bu yolculuk üç ay sürmüştü. Ve bu sefer boyunca, bu üç ayda, Efendimizin daha nice harikulade hallerine kervandakiler şahit oldu. Onu çok sevdiler ve ileride şanının çok yüce olacağını anladılar. Bu sıra denilen yere vardıklarında, daha önce amcası Ebu ile ticaret için geldiklerinde konakladıkları manastırın yakınında bir yerde yine konakladılar. Gördüğü birçok alametten, O'nun son peygamber olacağını anlayıp söyleyen Rahip Bahira ölmüş, O'nun yerine Nastura adında başka bir rahip geçmişti. Manastırın yakınına gelip konan Kureş kervanını seyreden Rahip Nastura, Manastırın yakınında bulunan kuru ağacın altına birinin oturmasıyla birlikte yeşermesini gördü. Heyecanlandı. Bir elinde bulunan sayfada yazılı olanlara, bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzüne bakıyor, baktıkça da hayrete düşüyordu. Nastura bildiği, duyduğu ve okuduğu alametleri aynen görüp, Efendimiz'i göstererek, İsa aleyhisselama İncil'i indiren Allah hakkı için bu zat son peygamber olacaktır. Ne olaydı ben onun peygamberlik gönderilerek emrolunduğu zamana ulaşsaydım dedi. Bu sıra pazarında Hatice Hatun'un mallarını satarken de onunla pazarlık yapan bir Yahudi inanmadığı için Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki yemin et ki bu malın iyi olduğuna inanayım dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben o putlar adına asla yemin etmem. Onların yanından geçerken yüzümü başka tarafa çevirerek geçerim demişti. Yahudi söz senin sözündür. Vallahi bu zat peygamber olacak bir kimsedir ki, alimlerimiz kitaplarda bunun vasfını bulmuşlardır diyerek hayranlığını açıklamıştı. Ve Kureyş kervanı yaklaşık üç ay sonra ticaretini tamamladı ve Mekke'ye döndü. Kervanda bulunan Hatice Hatun'un kölesi Meyser'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında o üç ay boyunca karşılaştığı harikulade olayları tek tek anlattı. Hatice radıyallahu anha validemiz, mallarını satmak üzere teslim ettiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin iyi kâr getirdiğini görerek çok mutlu oldu. Ama o kârdan ziyade aklı başka bir şeydeydi. Bundan ziyade, kervanı karşıladığı sırada Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı gölgeleyen iki meleğin ve o bulutun ve anlatılan harikulade olayların etkisindeydi. Hemen amcasının oğlu Varaka bin Neffel'e gitti. Varaka bin Neffel, putlara tapmayan, okumuş ve bilgili, yaşlı biriydi. Daha önceden rüyasında gökten ayın inerek koynuna girip koltuğundan çıktığını, ve bütün alemi aydınlattığını anlatan Hatice annemiz onun ne diyeceğini merak ediyordu. Varaka bin Nevfel dedi ki: "Ahir zaman peygamberi vücuda gelmiştir. Sen onun hanımı olursun. Senin zamanında ona vahiy gelir. Onun dini bütün alemi doldurur. Sen ona en önce iman eden olursun. O peygamber ''Kureyş kabilesinin oğulları kolundan olacak.'' demişti yıllar önce. Hatice Hatun bu defa kölesi meysere'nin anlattıklarını Varaka bin Nevfele söyleyince hayrete düştü. Bu söylediklerinden anlaşılıyor ki şüphesiz o bu ümmetin peygamberi olacak. Ben zaten bu ümmetten bir peygamberin çıkacağını biliyor ve onu bekliyordum. İşte bu zaman onun tam da zamanıdır dedi. Böylelikle Hazreti Hatice annemizin sevgisi ve itimadı daha da arttı. Burada bir virgül koyalım. İnşallah sonraki programımızda evliliği ve peygamber olma anına kadarki hayatı ve sonrasını sizlerle paylaşalım. allah Teala'dan niyazımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden bizi mahrum etmemesi, selamlarımızı O'na iletmesi ve O'nun yolundan her Müslümanın kadını ile erkeği ile gitmesine vesileler yaratmasıdır. İnşallah, ahirette sancağı altında gölgelenen ve O'nun güzel yüzünü görenlerden oluruz. Bir başka programda buluşmak ümidiyle.